Hayırlı günler değerli dinleyenler Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu olsun inşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Bir sohbet programını yine başlatmış bulunuyoruz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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kıyamet günü mizana ilk konulacak şey güzel ahlaktır. Kıyamet günü mizana ilk konulacak şey güzel ahlaktır buyurmuş Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir hadisi şerifte de Allah Resulü şöyle buyuruyor Müminin şeref ve itibarı Geceleri ibadetle geçirmesinde izzet ve haysiyeti de Gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır Buyurmuş ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen Radiyallahu anh bir hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor Çok gülmeyiniz Zira çok gülmek kalbi öldürür buyurmuş Evet değerli dinleyenler Haftada bir hadis ezberlesek Bakınız bunlar önce bizim zihnimize Aklımıza yerleşecek Sonra da hayatımıza girecek Çünkü insan öğrendikleri bildikleri ...gördüklerini hayatına tatbik eder... ...ister istemez... ...işte bunun için bizler... ...sık sık... ...Allah Resulü'nün... ...hadisi şerifleri... ...ve kelamullah olan... ...Kuran'ın ayetlerini... ...ne kadar çok... ...tekrar edersek... ...tekrarını ne kadar çok yaparsak... ...hem dünya adına... ...hem de ahiretimiz adına... ...zannediyorum... Yol haritası dediğimiz Huzuru, mutluluğu, saadeti Ve gerçek ticareti karı elde edenlerden oluruz Değerli dinleyenler Evet Geldik Bugünkü Öykümüze Bugünkü öykümüzün adı Kirli vitrin Esnaftı. Küçük dükkanında sattığı kumaşlarla geçimini sağlamaya çalışırdı Yalnız bir huyu vardı Aynı sokaktaki rakiplerinin vitrin camları çok kirli diye sürekli şikayet ederdi Meslektaşları onun bu dırdırlarından bıkmış usanmışlardı neden şehirdeki en kirli vitrin bu adamlarda anlamıyorum diye söylenirdi sık sık. Bir gün kahvede otururken, işi iyice ileriye götürdü ve diğerlerine karşı kırıcı davrandı. Kahveden ayrılmadan önce, sokağın karşısında dükkanı bulunan başka bir esnaf, ona şöyle seslendi. Sen önce git, kendi vitrinini yıkayıp temizle. O da önce, benim vitrinim temiz dese de Diğerlerine örnek olmak için vitrinini yıkadı Ertesi gün kahvede otururken Arkadaşları onu şu sözleri söylerken duydular İnanmıyorum Böyle bir şey olmaz Ben vitrinimi yıkar yıkamaz Sanki haber aldılar Rakiplerimin hepsi o akşam Vitrin camlarını pırıl pırıl yapmışlar Kendini beğenmiş esnaf bunları söylerken Diğer esnaflar onun kendi vitrinindeki kirler yüzünden herkesin vitrinini kirli zannettiğini ve bunu ona söyleseler bile dinlemeyeceğini bildiklerinden sadece gülümsemekle yetindiler. Müzik Yani kendi fitrininde ne varsa başkalarında da onu görürmüş. Hani iki kör karşılıklı yemek yiyorlarmış. Yemek sırasında birisi diğerine "Yahu lokmaları etlerin için çift çift alıyorsun, Yutuyorsun yiyorsun" deyince diğeri nereden biliyorsun senin de gözün görmüyor benim de gözüm görmüyor sen nereden biliyorsun sorusuna soruyu soran çünkü ben de çift çift yorumda demiş bu noktadan günümüzde sohbetlerimde daima ifade ettiğim gibi değerli dinleyiciler en büyük eksiklerimizden birisi İnsanın kendi kendini muhasebe etmesi İnsanın kendi muhasebesini yapması Başkalarının muhasebesini yapanlar Kendi muhasebelerini yapmaya fırsat bulamazlar Bir diğer husus Allah bizi Başkalarının muhasebesini yapalım İyiliklerini kötülüklerini sayıp dökelim Kirli çıkılarını, eksikliklerini, noksanlarını ortaya koyalım diye yaratmamış. Ama Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, "Hasibu en fusukum, قبل أن hesaba çekilmezden önce kendinize hesaba çekiniz buyurmuş ve bize insanın kendi muhasebesini yapmasını emir ve tavsiye buyurmuş. İşte bu noktadan Bizler daima kendi kendimizin muhasebesini yapacak Eksiklerimizi tespit edecek ihmallerimizi tespit edecek Ve onları telafi etme noktasında Zaten muhasebenin Zaten tefekkürün Geçmişi sorgulamanın Önemi de burada yatmaktadır Bu noktadan Şeytan veya nefsiniz Başkasının eksikleriyle Yanlışlarıyla Noksanlarıyla Uğraştıracak olursa Hemen Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Deyin O kaostan O girdaptan O çıkmazdan bir anda Kurtuluverin değerli dinleyenler İşte Bizlerin her gün adım be adım ölüme yaklaştığımız şu dünya hayatında O büyük buluşma dediğimiz o mahşer anı o hesap meydanı o mizan o terazi önüne çıkmadan önce Hani bazı kilosu fazla olan insanlar vardır Teraziye çıkmak istemezler diğer insanların yanında. Çünkü kilosunun fazlalığı diğer insanlar tarafından görülecektir. Latifedir bu. Ama herkes gittikten sonra kendi kendine çıkar kaç kilo olduğunu görür. Düşünün ki günahları ve sevapları tartan teraziye çıkarıldığımız zaman... ...halimiz nice olur değerli dinleyenler. Hiç düşündünüz mü bunu? İşte bu noktadan... ...katiyen... ...başka insanları... ...batmış, bitmiş... ...günahlara dalmış... ...çirkef içerisinde... ...görüp de... ...insan kendi kendini kurtulmuş... ...cennetlik bir halde... ...gibi görme şeytan tarafından insanın aldatılmışlığının ifadesidir. İşte herkes yahşi men yaman, herkes buğday men saman demek herkesi güzel görmek, herkesi iyi görmek. Herkesi gördüğü, şahit olduğu amellerle onun kurtulacağını onların kurtulacağını ümit etmek ama kendisinin iş dünyasında bildiği günahlarla seyyiatlarla iki büklüm olup kıvrım kövrüm kıvranıp "Allah'ım ben bu günahlarla bu günah kirleriyle nasıl huzuruna gelirim?" deyip o muhasebe duygusuyla dolu dolu yaşamak. Bunlar çok önemli Hususlar değerli dinleyenler. Çünkü burada biz hesabımızı yapmaz isek ötede hesabımız yapılırken çok perişan vaziyetlere düşebiliriz. Ama burada hesabımızı yapmış isek ötede her ne kadar bizim hesabımız Ötedeki hesabın incelikleriyle dolu olmasa bile Ama en azından o hesaba hazırlanmış bir durumda O büyük buluşmaya O büyük duruşmaya O büyük hesaba çıkacak Ve Cenab-ı Hak da inşallah Farkında olmayarak İstemeyerek Yapmış olduğumuz Ve sonrasında da tövbeyle istiğfarla yıkamaya çalıştığımız o günahları bağışlayacak bize rahmetiyle merhametiyle muamele edecek. Evet. Yine iman ve imanın insana kazandırdığı hususlar noktasında sahabe efendilerimizden bir iki meseleyi sizlere arz edip namazla ilgili mevzuyla inşallah sohbetimi tamamlamak istiyorum değerli dinleyenler. Hazreti Ömer radyallahu an Müslüman olunca arkadaşlarıyla birlikte Kabe'ye giderek namaz kıldı. Orada bulunan müşriklere Müslüman olduğunu ilan etti ve ondan sonra ancak teskin oldu. Hazreti Ömer Müslüman olunca ruhunu kuvvetlendiren ve kalbini aydınlatan imanın şihametiyle çevresindekilere dedi ki bu Mekke havalisinde ağzı en gevşek olan ve duyduğunu hemen başkasına söyleyen kimdir ki ben ona gidip Müslüman olduğumu söyleyeyim de o da benim Müslüman olduğumu herkese ilan etsin. Dediler ki Cemil adındaki filan kimsedir Hemen kalkıp Söylenen şahsın yanına gitti ve ona Haberin olsun Ben Müslüman oldum dedi Yine arkadaşlarına dedi ki Bu Mekke havalisinde İslam'ın en büyük düşmanı kimdir ki Ben gidip ona hidayete erdiğimi Ve Müslüman olduğumu söyleyeyim de O da gayzından Kininden ve öfkesinden çatlasın Dediler ki Bu kimse Ebu Cehil'dir Hazreti Ömer kalkıp Ebu Cehil'in yanına gitti Ve ona Müslüman olduğunu bildirdi Sahih bir nakil ile haber veriliyor ki Hazreti Hamza Uhud Harbi'nde Şeybe bin Osman'ın hem amcasını Hem de pederini öldürmüştü İşte bu Şeybe Bir savaş esnasında Hem babasının Hem de amcasının intikamlarını Almak için gizlice geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar sokuldu ve arkasından vurmak üzere kılıcını kınından sıyrarak kaldırdı. Fakat tam o esnada her nedense kılıcı birden elinden düşüverdi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam şeybe'ye şöyle bir baktı. Onun o andaki bu perişan halini gördü ve ona öfkelenmek yerine mübarek elini Şefkatle onun göğsüne koydu ve hidayete ermesi için yüce Allah'a niyazda bulundu. Bakın kendisini öldürmek, hançerlemek isteyen insana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu tavrağa, bu harekete bakın değerli dinleyiciler. O mübarek elini şefkatle onun göğsüne koydu ve hidayete ermesi için yüce Allah'a niyazda bulundu. Bunun üzerine Şeybe hemen oracıkta iman ederek İslam'a girdi. Hazreti Şeybe radıyallahu an iman edip de İslam'a girdiği o şerefli anı anlatırken şöyle derdi. İşte o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam benim nazarımda yoktu. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam henüz iman etmiş olan Şeybe'ye ferman etti. Haydi git harbet. Hazreti Şeybe radıyallahu anh diyor ki Ben gittim Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselamın önünde harp ettim Eğer o vakit pederim de rast gelseydi vuracaktım diyor Evet Mekke'nin fethi gününde Şimdi burada Şeybe ile ilgili radiyallahu bir husus aklıma geldi Düşünün ki Küfür ordusunda Kafirlerin müşriklerin ordusunda harp eden bir insan Allah Resulünü öldürmek istiyor Arkadan hançerlemek istiyor Tabi Allah Celle Celaluhu Habibini korumuştur Koruyacaktır Ve korumuştur da İnsanların göremediği meleklerle korur Zerrelerle korur ...sebeplerle korur, korur da korur. Ve elinden... ...kılıcı düşen... ...o şeybeye... ...Allah Resulü'nün... ...tavrı... ...elini kalbinin üzerine koyup... ...Allah'ın... ...şeybeye iman nasip eyle, ...hidayet nasip eyle duası. Bu... ...bizler için çok önemli bir ölçü. Sonrasında... Düşünün ki Allah Resulü'nü Öldürmek için Gelip O harekete Muhatap olan Şeybe Kalbine iman girdikten sonra Ki ifadesi Tekrar Müslümanların arasında harbederken Eğer karşıma Babam bile gelse Vururdum demesi Bize şöyle bir hususu hatırlatmalı Değerli dinleyiciler İnsanın kalbine iman girmişse şeytanın nefsin ve onların vesvese ile insanı sürüklemek istediği hal ve hareketlere karşı ciddi bir tavır alması meselesi. Eğer o sahabi olma şerefine eren şeybe Hidayetle Serfiraz olunduktan sonra ki hiç kimseye babası ölsün veya babasını öldürsün denilmiyor, denilmemiştir de. Hatta bir insanı öldürmek dünyadaki bütün insanları öldürmek gibidir. Bu noktadan İslam insanları öldürmek için gönderilmemiş. Aksine o dönemde sadece kız olduklarından dolayı diri diri toprağa gömülen insanların öldürülmesine mani olmak için gönderilmiş. Bu noktadan İslam insanlara zarar vermek, öldürmek, rahatsız etmek için değil. İslam insanların rahat etmesi için, huzurlu olması için, mutlu olması için, insanların öldürülmelerine mani olmak için insanlar arasında huzuru, barışı, dostluğu, kardeşliği temin ve tesis etmek için gönderilmiştir. Ama babam bile olsa derken bizler ya Rabbi sen babamız değil nefsimizin, şeytanımızın Bizlere yaptırmak istediği O kötü O haram O günahlara karşı biz Böyle bir karar Böyle bir azim içerisinde Olacak Ve imanın Kalpte yerleştiğini Hal ve hareketlerimizle Göstereceğiz Deme kararı içerisinde olması lazım insanların Müminlerin değerli dinleyiciler Evet, Mekke'nin fethi gününde fedale namında birisi resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına onu vurmak niyetiyle geldi. Resul-i Ekrem vesselam ona bakıp tebessüm etti. Ve nefsinle ne konuştun dedi. Sonra da fedale için Allah'tan mağfiret isteğinde bulundu. Bu duanın eseri olarak fedale hemen imana geldi ve hidayete erdi. Hazreti Fedale radıyallahu an daha sonraları özetle şöyle derdi. İman ettiğim ve hidayete erdiğim o anda gözümde ondan daha çok sevebileceğim hiç kimse, hiçbir kimse kalmadı. Evet, iman bir gönle yerleşmişse Allah ve Resulü her şeyden önde gelir. O imanın Yerleştiği kalbin sahibi için değerli dinleyenler Çünkü Ashab-ı Kiram Hazretleri Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerinde Annem babam sana feda olsun ya Resulallah Diyerek başlıyorlardı Bu aslında şunun ifadesiydi Sen bana her şeyden öndesin ya Resulallah Bir insanın annesi babası Hayatındayken en önemli varlıklarıdır ama sen ya Resulallah onlardan da öndesin ki ben senin huzuruna geldiğim zaman annem babam sana feda olsun diye söze başlıyorum Şimdi annesini babasını feda etme duygu ve düşüncesi içerisinde olan sahabiler nefislerinin arzu ve isteklerini feda etmezler mi edemezler mi Allah Resulü'nün isteklerini her şeyin önünde tutamazlar mı? Hani Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü'yle karşılaştığında nefsimden sonra en çok seni seviyorum ya Resulallah olmadı ya Ömer nasıl olması gerek ya Resulallah nefsinden de artık beni sevmedikten sonra imanın hakikisine ermiş olamazsın Öyle mi öyle ya şu andan itibaren senin nefsimden de önde seviyorum nefsimden de artık seviyorum ya Resulallah. El ana ya Ömer işte şimdi ya, oldu ya Ömer buyurdu. Peki hayatımızın seyri içerisinde ne kadar nefsimizin arzu ve isteklerine şeytanın arzu ve isteklerine ...hislerimizin, heveslerimizin, zevklerimizin arzu ve isteklerine uyuyoruz. Ne kadar Allah'ın ve Resulullah'ın emir ve isteklerine uyuyoruz. Hiç bunun değerlendirmesini yaptınız mı değerli dinleyiciler? Şöyle bir oturun... ...hayatımızın ne kadarı onların emir ve yasaklarına göre... ...ne kadarı da diğerlerinin isteklerine göre. Herkes kendi hayatı içerisinde o muhasebeyi yapsın diyelim inşallah ve namazla ilgili bir diğer mevzu yolculukta nasıl kılayım evet yolculukta nasıl kılayım işte gideceğiniz yere kaç saatte gidiliyor ve hangi vakitleri yolculuk esnasında kılmak mecburiyetindesiniz saat kaçta çıkarsanız daha az namaz vaktini yolculukta geçireceksiniz seyahat ettiğiniz firma nerede ve hangi saatte mola veriyor hangi vakti molada kılmanız mümkün firma yetkilileri namaza duyarlı mı öncelikle bu soruların cevabını araştırıp baştan tedbir almanız gerekir kimi firmaların Araç kaptanları ve diğer çalışanları namaza karşı duyarlı. Belki kendileri de kılıyorlar ki mola yerini ve süresini ayarlarken daha esnek davranıyorlar. Bir yolculukta araç kaptanına giderek eğer birkaç dakika daha bekleyebilirseniz sabah namazının vakti girecek ve namazımı kılabileceğim dedim. Kaptan kabul etti. Vakit girince namazımı kısa sureler okuyarak kıldım ve hemen otobüse koştum. Bir keresinde yeni hareket etmiştik ve tam şehir dışına çıkmışken akşam ezanı okunmuştu. Birkaç kişi namaz kılıyordu ve şoföre rica ettik. Hemen bir caminin önünde durdu ve namazımızı kıldık. Burada dikkat etmeniz gereken, mümkün mertebe önceden abdestli olmak ve fazla zaman harcamadan görevinizi yerine getirmektir. Aksi takdirde, hem kaptanı zor durumda bırakmış, hem de namaz kılmayanların tepkisini çekmiş olursunuz. Namaz kılmayanları eleştirmek, küçümsemek ve hoşgörü göstermek zorunda olduklarını düşünmek yanlıştır. Onlar şu anda namaz konusunda sizin kadar şuurlu ve duyarlı olmayabilirler ama bir gün gelir sizi bile geçebilirler. Hiç kimseye karşı itici olmamak, herkesin seçimine saygı duymak gerekir. Neticeden namazı Allah için kılacaklar Bizim için değil ki Namazın sahibi onlara süre tanır Ve sabırlı davranırken Bizim aceleci olup Islahı mümkün olan insanları Namazdan soğutmamız Doğru olmaz demiş Evet Değerli dinleyiciler Bizler Hayatımızın günlerini, aylarını yaşarken, bu yolculuk meselesinde de bu gibi hususlara dikkat edecek, hesabımızı, kitabımızı ona göre yapacak ve adeta Cenab-ı Hak'la buluşma olan o namazın ihmale uğramaması adına bütün tedbirleri alarak Yolculukları ifa etmemiz lazım geldiğine inanıyorum. Hani bir yolcu namaz için bir istekle şoförün yanına gitmiş. Şoför daha sonra kaza edersin cevabını vermiş. Yolcu da esprili bir şekilde ya ben kaza etmeden önce siz kaza ederseniz ne olacak diye sormuş. Bu tür bir olayda bir başka şahsın başından geçmiş. Bir yolculukta namazı kazaya bırakmamak için şoförden müsait bir yerde 5 dakika durmasını rica etmiş. Şoför reddetmiş. Bütün ısrar ve ricaları geri çevirmiş. sonra otobüsün ön lastiklerinin ikisi birden patlamış. Şoför aracı güçlükle durdurmuş. Tabi lastikler yenileninceye kadar mecburen mola verilmiş ve o şahıs namazını taslamam kılmış. Burada önemli bir husus şudur. Şoför reddettiğinde onunla tartışma yapmak yerine olumlu davranmak en iyisidir. Nasıl durmazsınız? Bu benim en doğal hakkım. İbadet özgürlüğüne saygınız yok mu türünden sözler söylemek, onu rencide edeceği gibi daha da inatlaşmasına, ve namaz kılanların hakkında olumsuz düşünmesine sebep olabilir. Bunun yerine yolculuklarımda hep bu firmayı tercih ediyorum. Daha önce böyle durumlarda hep yardımcı olmuşlardı. Zaten fazla bir zaman almaz. Hemen farzını kılıp geleceğim gibi bir ifade kullanmak daha sevimli ve ikna edicidir. Unutmayın, bütün alanlarda müthiş bir rekabet yaşanıyor ve hiç kimse böyle nazik bir müşterisini kaybetmek istemez. Diyelim ki durmadı, sizin de inmenize müsait bir yer yok. Geldiğiniz veya döndüğünüz yerde, telefon açarak, ben şu kadar senedir sizin firmayla gidiyordum, yolda şoförünüz namaz için durmadığından dolayı, bir daha da sizin firmanın otobüslerine binmeyeceğim, boykot ediyorum deyip, bence bu gibi ifadelerle, firma yetkililerini, firma çalışanlarını namaz için durmayı programlarına alacak hale getirmek lazım değerli dinleyenler. Çünkü her şey arz talep meselesi. Bunlar çok önemli. Bundan 1980'li yıllarda 90'lı 85-86 90'lı yıllarda Bakın bu ilahi sektörü, ezgi sektörü bu kadar çok genişlemiş değildi. İnanın o dönemde ben bir firmada çalıştığım için çok arabayla şehirler arası yolculuk yapıyordum. Böyle şiirleri yolda da tek başıma olduğumdan dolayı kendime göre bir şekillendirir. İlahi türü gibi, ezgi türü gibi böyle. Onlara bir şekil verirdim. Fakat sonradan insanların talepleri birçok insanları bu sektörde albümler yapmaya itti. Bir dönemin pop sanatçıları, diğer sahada faaliyet gösteren müzik sanatçıları bir baktınız ki bir bakıyorsunuz ki bu sektörde hayatlarını devam ettirmeye başlamışlar. Niçin? Arz talep meselesi. Çünkü insanlar bundan haz duymaya, bundan zevk almaya, bunu dinlemeye başlayınca neticede o insanlar da o sahada faaliyet gösterdiklerinden dolayı insanların taleplerine göre kendilerini şekillendirdiler. Sizler de yolculuk yapacağınız zaman Diyelim ki her yola çıkacak namazlı insan bileti almazdan evvel kardeşim namaz vakitlerinde duruyor musunuz durmuyor musunuz yok efendim bazı firmalar var askerlikten daha disiplinli mübarekler aman yarabbi sanki böyle e, bugün uçaklar bile yarım saat bir saat roter yaparken tehir ederken orada beş dakika tehir etmeyi aman Rabbi dünya sanki kıyamet koptu başlarına. Gibi bir hal ve hareketle bu namaz meselesine katiyen müsaade etmiyorlar. E o zaman namaza duyarlı mümin hayır siz namaza durmazsanız ben de sizinle seyahat etmem dese inanın tüm namaz kılan insanlar bunu yapsalar neticede firmalar müşterilerine insanlarına hizmet ederek para kazanan şirketlerdir mecburiyetten, mecburen bu namaz meselesini de gündemlerine alacaklar ve bunu da bir hal yoluna koyacaklar. Evet, uzun yolculuklarda en büyük derdim namazları vaktinde kılabilmektir. Bunun için defalarca hesap yapar, sayısız formül üretirim. Şimdiye dek defalarca otobüs şoförlerine namaz için durmaları ricasında bulundum. Çoğunlukla anlayış ve yardım gördüm demiş tüm tedbirlere rağmen dört başı mamur bir namaz kılma imkanınız olmazsa tabi otobüste kılma meselesi çoğu şoförlerin ve bazı böyle softa bilgiç yolcuların salıkladığı bir husus ama otobüsün yönü değiştiği zaman kıble de bozulduğundan dolayı namazın tehlikeye girme durumu var. Bu noktadan insan daha bileti alırken yolculuğa çıkarken hesabını kitabını iyi yaparsa ve içinden daima Allah'ım ben namazı kaçırmayayım benim namazı kaçırmama fırsat verme Allah'ım ızdırabında bulunursa Allah o insanın namazının kılınması ifası adına ona sebepleri yaratır zannediyorum evet İşte insan namaz konusunda böyle duyarlı olmalı. Bir de kılacaktım ama unuttum meselesi var. Bir gün öyle ezanları, Müminleri Allah'la buluşmaya çağırırken, Sevgi, heyecan ve şevkle mescide gidiyordum. Çevremdekilere duydunuz mu? Aşağıda toplantı var. Hemen hazırlanın dedim. Toplantı, ne efsunlu bir kelimeymiş ki insanlar bir anda şaşırıp katılmak zorunda olduklarını hissettirir bir hayıflanmayla haberimiz yok diyorlardı öyleyse şimdi haberiniz oldu dedim hemen abdestinizi alın ve koşun bizim için bir vakit namaz binlerce toplantıdan, buluşmadan sohbetten önemli değil mi? namaz uykudan hayırlıdır diyen Hazreti Bilal radiyallahu anh Aynı zamanda namazın her şeyden hayırlı olduğunu söylemiş olmuyor mu? Devam ettim. Askerde komutanımız çağırsa koşarak huzuruna çıkarız. Oysa bizi şu anda huzuruna çağıran kumandan akdestir. Ezel ve ebed sultanıdır. Dünya ve ahiretin hakimidir. Kim ona hayır diyebilir? Bir arkadaşım diyor anlatan. Namazı vaktinde ve cemaatle kılmak çok iyi ama... Nefse ağır geliyor dedi Ben aksini düşünüyorum Namazı vaktinde kılmak Çok hafif ve lezzetli Asıl onu ertelemek Nefsime ağır geliyor Namazı kılınca aklım Kalbim, ruhum Ve hatta nefsim rahatlıyor Namazımı her hatırladığında Oh Namazımı kıldım elhamdülillah diyorum Ya namazı ertelediğiniz vakitleri düşünün Her hatırlayışta şu namazı bir kılsaydım diye bütün varlığınız bir cenderede sıkılmıyor mu? Namazı kılıp en fıtri görevinizi yapıncaya değin sanki dünya kadar bir kayanın altında eziliyormuş gibi olmuyor musunuz? Vaktinde kılıp bu acı ve ızdıraptan kurtulmak, üstelik cemaatle kılıp 27 kat fazla sevap almak varken niye ruhumuzun bir mengene de sıkılmasına dayanabiliyorsunuz? namazı vaktinde kılmayı en faziletli amel olarak niteleyen sevgili peygamberimiz aleyhisselatü vesselam aynı zamanda bizi bu cendereden kurtarmış olmuyor mu namazı geciktirirseniz ona önem vermediğinizi göstermiş olursunuz erteleyen ihmal eden önem vermeyen unutur da Allah'ın daveti nasıl geciktirilir nasıl unutulur o en büyük sevgiliyle buluşmak nasıl ihmal edilir? Hafsalanız alıyor mu? Namazı ertelemekten, geciktirmekten, unutmaktan kurtulmak istiyorsanız, işte size en kestirme yol. Onu en büyük işiniz kabul edin. Değerli dinleyiciler. Hayatınızı namaza göre programlayın. Kainatın sahibi sizi huzuruna çağırdığında ilk işiniz... Elinizdeki her şeyi fırlatıp, Geliyorum Rabbim demek, Ve namaza koşmak olsun. Hatta vakit gelmeden hazırlanın, Heyecanlanın, Ölümden hayata kaçanların koştuğu gibi, Koşun ibadete. Rabbimiz, Ey müminler, Cuma günü, Namaz için çağrıldığınız zaman, Allah'a zikre koşun, Alışverişi bırakın, Bilirseniz böyle yapmanız, sizin için daha hayırlıdır. Cuma suresi dokuzuncu ayette mealen buyurmuyor mu? Sadece Cuma için değil, beş vakit için cemaate koşun. Göreceksiniz, o zaman meleklerin ruhaniyatı ruhunuzu kuşatacak. Tüm hayatınız heyecanla ve verimlilikle dolacaktır. Unutur musunuz? O? Ertelemek yüzünden. Mahrum bırakılırız namazdan Küser bize ibadetimiz Ve yalnız yapayalnız bırakılırız yeryüzünde Yetim kalmak nedir bilir misiniz? Ya ıssız bir çölde terk edilmek? Kimse Allah'ın terk ettiği Yapayalnız bıraktığı kadar yalnız değildir Erteler misiniz? Hayır bizi yalnız bırakmıyor o. Günde beş defa ona çağıran mesajlar çinliyor kulaklarımızda. Ve her günün binlerce dakikası boyunca onu anlatan çiçeklerin, böceklerin, kelebeklerin, yıldızların arasında yaşıyoruz hayatımızı. Bizi yalnız bırakan biziz. Sahibinden kaçıp ıssız çöllerde kaybolan küçük kedi kimi suçlayabilir? Anlamakta güçlük çekiyorum. Misafiri olduğum bir genel müdürü Bakan telefonla aramıştı Diyor anlatan Yıldırımdan kaçarcasına Telefona nefes nefes koşmuştu genel müdür Telefona saldırışını Gördüğümde Ölümden kurtuluşunun Bu telefonla gelecek haberde olduğunu sanmıştım Öylesine önemli bir insan Sizi aramış olsaydı Heyecanlanmaz mıydınız Vicdanınıza sorun Şimdi Cumhurbaşkanı sizi arasaydı Onu ister sevin ister sevmeyin Saatlerce bekletebilir miydiniz? Bırakın saatleri Bir dakika gecikir miydiniz? Ama bizim beklettiğimiz insanlardan bir insan değil Bizi bıkmadan davet eden Allah'ı bekletiyoruz Cemaatle namaz kılmak heyecanıyla camiye koşmak için Dede olacağımız yılları mı bekliyoruz Allah aşkına? Kimi zaman ucuz ürün kampanyalarında Saatlerce sıra bekleyenler kuyrukta maaş almak için bekleyenler camide 5 dakika beklemekle ne zenginliklere ulaşabileceklerini bir bilselerdi ama biz kainatın ibadetini ve üstünlüğünü temsil eden en mükerrem yaratıklar biz şefkatli yaratıcının konuşmaya tenezzül ettiği ve en güzel sanatım dediği insanlar çaresiz düştüğünde hıçkırıklarla ağlamasını bilenler biziz ve biz her gün aydınlanan sabahında gaybın o hazin o heyecan verici davetini dinliyoruz. Rabbimiz bizi huzuruna davet ediyor da yumuşacık yatağımızdan kalkamıyorsak, o bizi sevgisiyle kuşatacağı secdeye, huzuruyla buluşmaya çağırıyor da seyrettiğimiz filmden taviz veremiyorsak vay halimize. Değil mi değerli dinleyiciler Tamam Gelirim Allah'ım Duydum bu mesajı Şu işim bitsin Şu filmin sonunu seyredeyim Şu maçı bitireyim Eh şu dizide yarım kalmasın Sonra gelirim Gelmek isterim ama Şimdi bu sıcak yataktan nasıl kalkacağım Lütfen beni başka zaman çağır Ne olur ısrar etme Allah'ım Rahmetini başkalarına ver Der misiniz Haşa diyen vicdanınız titriyor değil mi? Ama bir ezan boyunca yataktan kalkamayanların, işini bırakamayanların verdikleri mesaj bu anlama gelmiyor mu değerli dinleyiciler? Televizyonu bırakamadığı için uykusu gelinceye kadar ayakta kalan, sonra da bastıran uykuya esir olup yatsı namazını ihmal edenlerin dilini, Başka nasıl tercüme edeceksiniz? Hazindir bunlar. Belki gülüyoruz ağlanacak halimize. Oysa utancımızdan alnımız ayaklarımızın altına kapanmalı. Pişmanlığımızın verdiği acı kalbimizi ezen dağlar kadar büyük olmalıydı. Bir an o ezan sesinin Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın dinlediği ses olduğunu düşünün. O an sizi davet edenin Ezanı Medine semalarında ilk kez yankılatan Hazreti Bilal radıyallahu anh olduğunu hayal edin Bir an fark edin ki Sizden önce o camiye çoktan yetişmiş olan Hazreti Peygamberin aleyhisselatü vesselamın Maneviyatı sizi orada bekliyor Bir an kapatın gözlerinizi ve dinleyin Şefkatli sahibinizin Ey sevdiğim kulum Hala benim huzuruma gelmeyecek misin? der gibi olduğunu duyacaksınız. Hala ihmali, ertelemeyi, geciktirmeyi, unutmayı başarabilecek misiniz? Evet. Değerli dinleyenler, namaz bu. Ne olursak olalım, kim olursak olalım, namaz bizler için böyle bir önem arz etmektedir. Dünyadaki bütün önemli işler Hiçbir zaman namazın öneminin önüne geçemez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Devleti idare ediyordu İnsanlığın peygamberiydi İnsanlara İslam'ı öğretiyordu İnsanları İslam'a davet ediyordu Hanımlarını idare ediyordu Herkesin o dönemde sorularını, problemlerini çözüyordu. Bunun yanında dua hayatında büyük bir yer, büyük bir zaman dilimi teşkil ediyordu. Allah'a karşı ibadetinde onu geçen yoktu adeta. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için şöyle bir şey diyebilir miyiz? Dünyada insanlığa hizmet adına... İnsanlığa fayda adına insanlığa hayır adına Ondan daha önde bir insan yoktur desek Doğruyu söylemiş oluruz değil mi? Ama Efendimiz Namazdan zerre miskal taviz vermiyor Namazını feft etmiyor Namazını geciktirmiyor Namaza öyle önem veriyordu ki Gözümün nuru namaz diyordu işte O Bu kadar işe rağmen Bu kadar meşguliyete rağmen Şu günümüzde Birazcık hayır hasenatla uğraşan Birazcık Allah yoluna hizmetle uğraşan insanların O Hal ve hareketleri Günleri Yaşamlarının sırasında Namazın ikinci plana Üçüncü plana itildiğini Veya namazın ikinci, üçüncü meselede halledildiğini, tehir edildiğini veya geciktirildiğini veya zamanında kılınma noktasında hassasiyetin yitirildiğini görmekteyiz. Ama en büyük hizmeti Allah Resulü yapmışsa Allah Resulü hayatında namaza en ufak bir taviz vermiyor. Namaz noktasında en ufak bir geciktirme tehir etmiyor ve namaz için o kadar hassas bir hayat yaşıyor ki işte bizlere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bu noktada ölçü oluyordu. Hiçbirimiz ondan daha büyük hizmet yapmadığımıza yapamayacağımıza göre ondan daha fazla Allah'a bilmediğimize bilemediğimize göre ondan daha fazla Allah'a yakın olmadığımıza olamayacağımıza göre fazilet noktasında ilim noktasında ondan önde olmayacağımıza olamadığımıza göre bize onun namaza verdiği önem gibi önem vermek düşer diye düşünüyorum değerli dinleyenler işte burada bizler Aklımızı Allah'a ve Resulüne teslim edeceğiz. Şu işin vardı da şöyleydi de filandı da falandı da işin içerisinden durum çıkarma değil. Bak orada hani hafta başında size arz ettiğim nefsi sorgulamada ifade edildiği gibi nefsinizi kendinizi bir hazık doktor gibi ameliyat masasına yatıracak. Benim hangi noktalarda, hangi hususlarda zafiyetim, hastalığım, problemim var? Yatırdınız masaya, baktınız ki namaz noktasında böyle bir zafiyetiniz var. Böyle bir ihmaliniz var. Bir doktorun, bir cerrahın ameliyat masasına yatırıp da ameliyat ettiği hastaya müdahalesi gibi o probleme, o ağrıya, o sancıya müdahale edecek ameliyatını gerçekleştirecek ve ondan sonra namaz noktasında ihmal etmeme ihmalkarlık yapmama gayretine gireceksiniz ama bu muhasebeyle olacak İşte bu noktadan Cenab-ı Hak bizleri hep nefis muhasebesi yapan, hep kendini sorgulayan, hep kendi eksiklerini telafi etmeye tamamlamaya çalışan kullarından eylesin diyoruz Allah'ım namazı namaz gibi anlamaya namazı namaz gibi ifa etmeye kılmaya namazı namaz gibi idrak etmeye hepimizi müessereyle nasibeyle nasip eyle diyoruz çünkü namaz eşi menendi olmayan bir ibadet çünkü namaz kadar İnsanı Allah'a yaklaştıran, yaklaştıracak olan başka bir vesile yok değerli dinleyenler. Ve o namaz ki içerisinde bir secde anı var. Allah'a insanların insanın en yakın olduğu an. Ve insanların ve insanın Allah'a en yakın olduğu an, secde anı namazın içerisinde. Ne dersiniz? Allah'a çok yakın olmayı, Allah'a çok yakınlaşmayı... Allah'a çok yakınlaşmanın ifadesi olan secde anında o secde anını uzatmayı, çoğaltmayı ne dersiniz? Cenab-ı Hak hepinize, hepimize nasip eylesin ne diyeyim? Hatta şimdiye kadar anlı yere gelmemiş, secdenin hazdına varmamış, varamamış, namazla buluşamamış, namazın ehmiyetini anlamamış, anlayamamış olan, Tüm müminlere de insanlara da Rabbim namazın, niyazın, ibadetin aşkını, şevkini, arzusunu, isteğini nasip eylesin ne diyeyim diyor. Kısa bir aradan sonra ilmihal bölümünde buluşmak üzere şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. saray güldür güldür seyrimde bir şehre vardım gördüm saray güldür güldür sultanımın tacı tahtı bağ duvarı güldür güldür sultanımın tacı tahtı bağ duvarı güldür güldür toprağı gül taşı Şahın aşı, güldür, güldür. Girdim şahın bahçesine cümlesi aşık gündür gündür. Girdim şahın bahçesine cümlesi aşık gündür nın aslı güldür peygamberin nesli güldür gül olanı aslı güldür peygamberin nesli güldür sağ oturan erenlerim vezmivi salali güldü bugün sağ oturan erenlerim vezmivi salali güldü bugün gül olur var gül satarlar gülden terazitu tarvar gül alır var gül satarlar gülden terazitu tarvar gülü gül ile tar tarlar çarşı pazar güldür gül gülü gül ile tar tarlar çarşı pazar güldür gül da gül dalları, kovanın da gül balları, asma sında gül dalları, kovanın da gül balları. Ağcın gül halleri, selviçinalar gül dül gül. gül. Ağcın gül halleri, selviçinalar gül dül gül. gül. Acılay Gonca gülüm, alama şeyda bülgülüm. Acılay Gonca gülüm, alama şeyda bülgülüm. Bu inleyen garibi dilin ah figanı gül Bu inleyen garibi dilin ah figanı güldür, güldür. değerli dinleyenler geldik ilmihal bölümüne çocuklarımıza at koyarken neye dikkat etmeliyiz diyor Allah-u Azimüşşan'ın has isimleri kullara isim olarak verilmez ancak sıfatları isim olarak verilebilir mesela Kerim, Halim, Kadir, Kadir gibi kelimeleri insanlara isim olarak vermek caizdir ancak bu isimlerin başına bir Abd kelimesi ilave ederek Söylemek ise Pek güzel bir dikkattir Yani kul Mesela sadece Kerim demek mahsurlu Abdülkerim Kerim olan Allah'ın kulu Zira Abd kelimesini ilave ederek söylediğiniz takdirde Kerimi Abdülkerim Olarak söylersiniz Bu takdirde kerimin kulu Demiş olacağınızdan mana pek güzel bir şekil alır Nitekim Aziz isminin başına da bir abd kelimesi ilave ederek söylediğinizde Aziz'in kulu Abdül Aziz demiş olursunuz, mecburi olmasa da güzel bir hassasiyet olur demiş. Çocuklara güzel isim koymak, o çocukların ilerideki hayatı adına zannediyorum bir etkendir. Anne babanın vazifelerinden birisi de çocuklara güzel isim koymak. Taş, toprak falan filan değil. Güzel böyle bizim ahlaki, dini, tarihi, geçmişte insanlığa hizmet etmiş, hayırlı yönleriyle kendi hayatını misal teşkil edecek insanların isimlerini koymak güzel isim ifade edilir değerli dinleyiciler. <gülüyor> bir husus var, Allah hayırlı evlat versin, çocuğu olmayan kadın boşanır mı diye bir husus var. Bir şahıs, hanımının hastalığından şikayet ettiği telefon sualinde maksadını nihayet şöyle ifade etti. Ben bu hanımı bırakacağım. Çünkü hastalık yüzünden çocuğunun da olmayacağını ifade etti doktorlar. Halbuki çocuk olmadıktan sonra hayatın tadı tuzu yok. Bu değerlendirme beni düşüncelere itti diyor. Hayalimden geçenlere arz ettim kendisine. Bir defa dedim, bunu boşayıp da alacağın hanımının... Çocuğunun olacağı kesin değil Belli olmaz bir ilahi hikmet Tecellisi onda da söz konusu olur Onun da çocuğu olmayabilir Sonra Hanımın iyileşmeyeceğini hiç kimse iddia edemez İyi de olabilir İleride Allah bir evlat da ihsan Edebilir Ümidi kesmek yanlış ve yersizdir Nitekim 10 yıl sonra 15 yıl sonra 20 yıl sonra Çocuğu olan ailelerin sayısı Azımsanmayacak derecede çoktur Değerli dinleyiciler bir diğer konu da çocuğun olmasının mutlaka hayırlı olacağı inancı. Bu konuda peşin bir düşünce içinde olmamalı. Allah'tan hayırlı evlat istenmelidir. Nice çocuk sahipleri gördüm ki bin pişman olmuşlar. Keşke böyle çocuk sahibi olacağıma bir köpek yavrusu büyütseydim de bu azabı çekmeseydim diyenler olmuştur. Şimdi bu noktadan bir hususu daha arz etmek istiyorum. Bir de böyle işte... Erkek çocuğu olmayan hanımlara da bazen bazı ailelerde ciddi tazyikler var değerli dinleyenler. İşte gerek ben bunu İslam'la bağdaştırmıyorum, imanla bağdaştıramıyorum, Kur'an'la bağdaştıramıyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin duygu ve düşüncesiyle sünnet-i seniyesiyle bağdaştıramıyorum. Ve Kur'an'ın ahkamıyla Ayetiyle bağdaştıramıyorum Nedir bağdaştıramadığım şey Sen bana niçin Erkek çocuk vermiyorsun Veya o anneyi O kadını Kız çocuğu doğurduğu için Suçlamak Hor hakir görmek Allah'ı bilmemenin Bilememenin İslam'ı bilmemenin bilememenin ifadesi Hatta bu duygu ve düşünce cahiliyeye ait bir inanıştır değerli dinleyenler. Cahiliye döneminde kızlar kız çocukları kız olduğundan dolayı diri diri toprağa gömülüyordu. Ve o dönemde kız çocuğu olan babalar sanki utanılacak bir şey başına gelmiş gibi halk arasında öyle bir sıkıntı içerisinde eziklik içerisinde oluyordu zaten bakın İslam gelince Efendimiz o inanışı ortadan kaldırdı İslam o duygu ve düşünceyi ortadan kaldırdı cennet anaların ayağının altında demekle analar da bir kız değil mi hele hele bunu yapanlar bir de o koca tarafının erkek tarafının yakınları olan hanımlarsa vay hallerini akıldan uzak bir iş yapıyor demektedirler. Çünkü kendileri de bir kız değil mi? Sonrasında Allah bir insanın erkek veya kız olacağına ancak Allah karar verir. Allah'ın takdiriyle olur. Bu noktadan Allah'ın takdirine karşı alay etmek Allah'ın takdirine karşı gelmek imanın zayıflığının alametidir. Bu noktadan bilemeyiz ki biz Kızlarınız olur da Bir kızınız Cennetin hanımlarının En önde gelenlerinden Hazreti Meryem gibi olur Bir kızınız Hazreti Fatıma Validemiz gibi olur Bir kızınız O Firavun'un sarayında Sabır kahramanı Hazreti Asiye validemiz gibi olur Bir kızımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ...yardımcılık yapmış, destek vermiş, İslam'ın ilk yayıldığı, intişar ettiği yıllarda... ...her şeyini feda etmiş, Hazreti Hatice validemiz gibi olur. Ne biliyorsunuz ki? Kimin nasıl daha hayırlı olacağını ancak Allah bilir. Böyle bir kızlarınız mı olmasını istersiniz, yoksa insanlığın başına bela ve musibet olmuş... Firavunlar gibi zalimler gibi bir erkek evladınız olmasını mı istersiniz? Onun için bu noktalarda iman sahibi insanlar teslimiyetin gereği olarak hakkımızda bu hayırlısıymış diyecekler ve katiyen bu hadiseye karşı itiraz etmeyecekler. O kız çocuklarının annesini hor hakir görüp Tahkir edip alaylı davranmayacaklar. Davrandıkları takdirde ötede Allah indinde yakalarından diğerlerinin ellerini kurtaramazlar. Veya diğerlerinin ellerinden yakalarını kurtaramazlar. İşte size şahit olduğum olaylardan bir tanesini arz edeyim demiş Ahmet Şahin Hoca Efendi. 27 Mayıs'tan sonra çok sevdiğim bir hoca efendinin oğlu devlet başkanı olmuş. Diyanete bakma görevinin de üstünü almıştı. Bu yüzden hocamızın sevincine sınır yoktu. Ne var ki oğlu diyanetin bütçesi görüşülürken yaptığı son derece kin saçan ve hatalı konuşmasında din adamlarının bir kısmı cenaze soyguncularıdırlar. Onlar her ölüden para koparırlar, maaşlarına zam yapılmasa da olur şeklinde laflar sarf etmişti. Ülke çapında meydana gelen galeyandan sonraki günlerde Hocamız da Beyazıt'taki kitapçılarda Kitap ararken etraftan sitemler başladı Hoca efendi Çocuğunuzu cenaze parasıyla büyütmüşsünüz ki Mecliste sizi böyle takdim etti Gerçekten de sen Cenaze parasıyla mı okuttun bu çocuğunu Gibilerden sualler çoğalınca Derinden üzülen rahmetli Gözyaşları içinde aynen şöyle sızlanmıştı Oğlum Keşke seni besleyip büyüteceğime bir köpek yavrusu bağrıma basıp büyütseymişim bundan iyiymiş. Meğer ben bilememişim sen mi hayırlıymışsın yoksa bir köpek yavrusu mu? Köpek yavrusu dinimin karşısında olmazdı hiç olmazsa. Evet evet Allah herkese evlat ihsan eylesin. Mutlu yuva kurmayı nasip eylesin ama çocuk olursa mutlaka hayırlı olur. Erkek olursa mutlaka hayırlı olur ana babasını pişman etmez şeklinde bir zanına kimse kapılmasın değerli dinleyenler Rabbimiz lütfedecekse her şeyin hayırlısını lütfetsin hayırsız evlat vermesin sonra köpek yavrusu beslemeyi tercih edecek kadar pişmanlığa da düşüyor çocuk sahipleri burada düşünülmesi gereken bir başka husus da şu olursa gerektir hastalığından dolayı bırakmak istediği hanımı günün birinde iyi olur da bu defa beyin kendisi benzeri bir hastalığa maruz kalırsa durum ne olacak? Bu defa da hanımın kendisini terk etmesi uygun olması gerekmez mi? Buna uygundur terk etsin diyecek olursak evlilikteki vefa ve sadakat nerede? Herkes iyi gün dostu olacak kimse kara günde üzerine düşeni yapmayacak sadakat örneği vermeyecek. Bu mu aile hayatı Allah aşkına? Aile içi sadakat ve vefakarlık bunun neresinde? İşte bu noktadan değerli dinleyenler zannediyorum şu hadiseler bize bir ölçü olmuştur, bize bir fikir vermiştir. Cenab-ı Hak bu meseleler noktasında kendisinin razı ve hoşnut olduğu bir kul nasıl olması gerekiyorsa bizi öyle eylesin diyor. Bir sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyor. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın. Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin. Umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz duaları kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyor bir sonraki sohbet programında buluşmak ümidi ve niyazıyla hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim Her şeyden evvel Alemlerin Rabbi Allah'a ilmi adedince edince Hamdü senalar Alem şumul din ve davanın Şerefli mübelliği Efendimiz'e Kainatın zerreleri sayısınca Salat ve selam ediyor Sonra da bir kez daha Rabbimize el açarak yalvarıyoruz Ey Kendisine gönülden inanan kullarını.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 Aile fertlerine ve bütün asabına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz.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 Beni hasretle yakma, hak aşkına kulun yalnız bırak. Bir zaman mevsimler bütün bahardı, korkarım o günler bir bir karardı. Merhamet yolların bir sarpa sardı. Doğruhuma beni hasretle yakma, dost aşkına. Kulun yalnız bırakma.